Elhamdülillahi alladhi hadana li hadha ma kunna li nehtadiya lillahi leda nallahu wa ma tawfiqi wa'tisamii illa billah laqad jaa'a rasul rabbina bil sallu ala rasulina muhammed allahum salli ala sallu ala tabiib kulubina muhammed allahum salli ala sayyidina muhammad Sallû alâ şefî'i zhûnûbina Muhammed. Allâhu mu sallî Muhammed. Ve alâ aliyyâ sahibu sallîm. A'ûdu billâh issemî alâ alîmî min ash şeytânîr r r r r r r r r r r r من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي Allah'ımızın haram ayı yavaş yavaş aramızdan ayrılmaya gidiyor. Bundan dolayı duaların kabul olunduğu, günahların silindiği ve sevapların kat kat yazıldığı kıymetli bir ay çıkarken, belki de biz henüz bir makbul dua kazanmış değiliz. Belki de günahları sildiremedik. Belki haramları kat kat artırdık. Rabbimizin ayı bizden belki de razı değil. Bu hususta bilgimiz yok. Ama tevbe kapısı açık. Hemen bu geceden istiğfar edecek tevbe edecek kalan günlerini de ibadetle, taatle, oruçla ve zikirle geçirsek inşallah Yine kaçırdığımızı telafi etmemiz mümkün olur. Bu itibarla, bu mübarek ay çıkmadan Allahımızın haram ayına verdiğimiz tazimi, e, verdiğimiz kıymeti ve değeri ispat edelim inşallah. Ne buydu estağdül bila okuduğumuz ad kelimesinde ve men yuğdum hurmatilla kim Allah'ın haramlarına, haram aylarına tazım ederse, onları büyük tutarsa, onlara değer verirse, Rabbi katında bu kendisi için ne olur? Daha hayırlı olur. Bunun için, biz de bu tazime, riayeten, Bunbarek Cuma gecesinde de hem Recep Ayı olmak münasebetle toplanmış bulunuyoruz. Allah'ım Recep ayına tazime sayısın, fazlu Kerem'iyle istifade nasip eylesin. Tabi önümüzde herhalde Salı'yı çarşambaya bağlayan gece Miraç gecesidir. İnşallah artık sonuna doğru yaklaştığımızı gösteriyor. Ama bunbarek Cuma gecesi de çok faziletli Kıymetli bir gecedir Miraç gecesinde de Rabbimiz nasip ederse inşallah Hemen akşam namazını müteakiben Miraç dersi okunacaktır ee, Rabbim Fazl-ı ile kavuşmayı nasip eylesin Günler Uzundur En uzun günlerdeyiz Havalar da sıcaktır Bu itibarla oruçta Zordur Oruç insanın keyfini kaçırıyor e, Gücünü azaltıyor e, Açsuzsuz kalmak insanı yorgun bir hitap düşürüyor Bu yüzden Dünyada bir takım Allah için sıkıntılar Çekilmiş oluyor Fakat yarın ahirette inşallah Mübarek Recep ayında tutulan Oruçların fazileti Mahşerde en zor Zamanda en dar günde kavuşacaktır Mahşer çok uzun bir süredir, 50.000 bin sene sürecektir. Kimse kimseye yardım edemeyecek, elinden tutamayacaktır. Hakikaten hiç işlerin düzelme imkanı olmayan, telafi imkanı olmayan bir yer. Bakın dünyada bir şey oluyor, bir şey onu telafi ediyor. Bir hastalık geliyor, bir ilaç onu tedavi ediyor. Olmadı biraz arsaklık oluyor ama yine de hayat devam ediyor bir şekilde. Ama ahirete gidildiğinde insanın imanı ehli sünnete göre sahih, makbul ve muhteber değilse ameli de Kur'an'a sünnete uygun e, salih bir amel değilse bu adamın ahirette işini düzeltme imkanı yoktur. Daha hiç telafisi yoktur. Ebediyen azaptadır. Ebediyen sonsuz demek ne demek? Sonsuzluğu anlayabiliyor musunuz? Bir hapis, bir işkence bir saat sürmek iki saat, bir sene, iki sene on sene değil yedi bin sene değil, yedi bin milyar sene değil hele imansız ölen ebediyen cehennemde kalma tehlikesi var. Onun için bizi ahirette kurtaracak elimizden tutacak bize yardım edecek amellere ihtiyacımız var. Rabbim bu amellerden bu amellerin mevsimlerinden biri olarak mübarek Recep Şerif ayı bize nasip etmiştir. Hadis-i şerifte varid oluyor ki İdake kıyameti kıyamet günü olduğu zaman yuqalu eyner recabiyun bir nida gelecek. Herkes mahşerde sıkışmış bir ayak bin kafanın üstüne çıkmış. Böyle yani Çivi gibi olmuş herkes, ayakta hiç oturmaya yer yok. Bu böyle elli bin sene sürecek. İnsan nasıl dayanıyor? Yarım saat, bir saat bir tarafa yatmaya dayanamıyorsun, bir tarafa oturmaya dayanamıyorsun, ayakta durmaya dayanamıyorsun. Bazıları aynı şekilde oturmaya dayanamıyorsun, iki de bir değiştiriyorsun ayağını, bacağını falan. Zor iş bu ya. Bu zor iş, elli bin sene. Bir de bekliyorsun şimdi nereye gideceğim diye. elli bin sene sonunda da cehenneme gitmek var. Yani beklemek bir şey değil sonu cennet olsa zaten sonu cennet olanı cennetlik adamı da 50 bin sene bekletmezler yani beklemek var ama ona iki rekat namaz kadar gelecek kimine çok uzun gelecek kimine kısa gelecek Allah'ım bize sabah namazı kıldığımız iki rekat gibi getirsin fazlaka amin. amin sabah namazında geçen cuma sabahı bulundum burada elhamdülillah epey gelemiyordum secde suresi insan suresi sünnet seniyedir Resulullah Aleyhisselam her cuma sabahı bunları okurdu, beş sayfa kadardır, biraz uzun sürüyor. Ama on dakika tutmaz değil mi? On dakika bir şeydir. İşte iki rekat olduğu için, ayakta da durduğun zaman da, şimdi boş konuşmak için, maç seyretmek için, şarkıcıları dinlemek için on saat olsa ayakta durur. Fakat on dakika olduğu zaman sabah namazı biraz uzadığı vakitte sıkılır. Rabbim ibadetten zevk kaldırsın bize. Ay. Yarın ahirette elli bin senelik mahşer, iki rekat sabah namazı kadar gelecek inşallah. İnşallah bu sabah da gelirim inşallah. Cuma sabahı, secde suresi, insan süreci, ölmüş sünneti ihya etmek, yüz şehit cevabı alırız. İnşallah. Ben de işte takatım yettiği kadar hareket ediyorum. Şimdi mesela şekeri 350 falan buraya çıktım. E, bu vaziyette bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Onun için, e, efendim... Bizi idare edeceksiniz. Birbirimizi idare edeceğiz. Amin. Ama o vaziyette inşallah geçen hafta geldik. Bu hafta da geliriz. Müharek Recep ayıdır, haram ayıdır. Ona hürmeten tazimen inşallah sünnet üzere kılarız. Ve niyet ederiz ki bu namaz tabi diğer camilere nazaran biraz uzun oluyor. Bu namaz ne olsun? Mahşerde beklememize karşılık olsun. Çünkü ayakta duruyoruz ya. O kıyam 50 bin senenin ayakta durmasına karşı gelsin inşallah. Böyle ameller yazdıralım deftere. Bak kıyamet gün herkes sık ışık tık ışık duruyor, hüküm bekliyor. Bir andan iddia gelecek. Ey ner Recep ayının adamları nerede? Recep ayının adamları. Ne demek Recep adamları? Recep Ay'ına özel önem verenler. Recep ayının Namazlarını kılanlar özel namazları var. Tarif ettim size kitapta ilk on gününün var, ikinci on gününün var. İkisinde kıldık elhamdülillah. Şimdi son on gününü kılacağız. Ama e, birisi desek ben kılamadım ne olacak? Az Recep Risalesi'nde var. Ama yeni sayfayı işte dedim size bilmiyorum. Kaçlarda 240, 242 bu çok önemli bir namaz. Bunu kılmadan geçirmeyin şey. Recep ayı çıkartmayın yani. En azından bunu kılın. 242'de yeni kitapta Selman radıyallahu Allah'a öğrettiği namaz. İlk 20 rekatı kılmadıysanız da artık kaza gibi de olsa kılın şimdi. En azından ay çıkmadan kılın. Bir 10 rekatı daha kaldı. Tarifi var. Nasıl kılınacağı var. E Selman bu namaz münafıklarla, müşriklerle, münafıklarla aramızda nişandır. Münafıklar bu namazı kılamaz. Onun için Münefık alametinden de kurtulmak üzere Kılalım inşallah 10 rekatta bir de duası var Yani Onlarda 244-45 sayfelerde zikrediliyor Recep ayının namazını kılanlar Recep ayında oruç tutanlar Tümünü tutamasa da En azından ne yapsın Hiç yoktan Başını ortasını Sonunu tutsa yine Tümünü tutmuş cevabı İnşallah alır e, 27. gün Orucu geliyor önümüzdeki hafta Çarşambaya gelecek günü Yüz senelik oruca denktir Böyle müjdeler var yani Bir şeyler yapmak lazım Recep'in adamları nerededir <gülüyor> Mevla Teala'nın Yüce vakamından bir nur çıkar Yani Mevla görünmüyor Fakat Perdelerle Kapalı İzzet perdeleri, azamet perdeleri, yücelik perdeleri, kudret perdeleri. Hani o perdeler görünebiliyor. O perdenin içinden bir nur çıkar. çıkar, çıkar, çıkar. Fettev'u Cibril ve Mikailu ve İsrafil, Cebrail, Mikail, İsrafil. Üç melek o nurun peşine gider. gider, gider. Hatta emur'a racemiyun bideliken nur. Sadece Recep ayına hürmet edenler, Recep ayında oruç tutanlar, o nurun peşine takılabilir. Özel. Böyle ahirette amellere özel karşılıklar var. Yani her amelin farklı farklı meziyeti var. Feblugun el mevda'a allazi Kendilerine hazırlanan yere özel bir yer hazırlanmış Recep ayının adamlarına oraya varırlar. Fe sucudun lillah. Hemen Allahu Teala'nın huzurunda secdeye varırlar. Fe o zaman nida gelir. Onlara şöyle denilir. İrfâ'û ru'ûşekum. Başınızı secdeden kaldırır. Cennet ibadet yeri değil. Fakat kıdûtum zâlike fid dünya. Siz dünyada bu secdeyi, ibadeti, namazı, orucu, zikri ödediniz. Vazifenizi yerine getiriniz. Getirdiniz. Şimdi size hazırlanan izzetli, şerefli konaklar, köşkler, saraylar var. Oralara intikal ediniz. Ya bu dendiği vakitte insan neyi yapmışım demeyecek? Vücudun yuvmaydin naime, kıyamet günü bir takım yüzler aydın olacak, sevinçli olacak, güleç olacak, lisaeye araldiye, dünyada yaptığı amellerinden hoşnut ve razı olacak. Şimdi şurada oturan bu amelinden razı olur. Şimdi film seyreden razı olmaz. Dizi izleyen razı olmaz. Maç izleyen razı olmaz. Şu saatte bu amel seni razı eder. Yarın ahirette. Ne yapışımda yapışım da. oruç tutmuşum. Sohbete gitmişim. Namazlarını kılmışım. Oruçlarını tutmuşum. Onun için Yarın ahirette El cezae min cinsil amel. Karşılıklar nereden verilecek? Yapılan ameller cinsinden verilecek. Oruç ki Oruç ki aç susuz kalmaktır yorgun düşmektir mahşerde herkes perişan aç susuz vaziyette onlara cennetten taamlar gelecek kabrinden çıkar çıkmaz yedirilecek içirilecek hiç cennete girene kadar ne açlık hissedecek ne susuzluk çekecek cennetten onlara ipekler libaslar sündüsler işte gelecek ta kabirden kalkarken herkesin avrete açık çırıl çıplak. Onlara ben giydirilecek. Ve cennete girildiği vakitte <gülüyor> kulu ve şrabü yiyin için <gülüyor> en afiyet olsun. Hazme asan olsun. <gülüyor> Ama bunun neyin karşılığı bu yemek içmek? Bu zevk, bu nimet neyin karşılığı? Bima esleftüm fil eyyâmin hâliye. Geçen dünya günlerinde çektiğiniz sıkıntılar karşılığı. Şimdi bu sıcak gündeki oruç olmasa bu açlık, susuzluk olmasa orada o kadar rahat yiyip içemez. Ama Recep orucu farz değil. Tabi Ramazan'ı tutmasa hiç nasibi yok. Ramazanda tutsa inşallah ahirette yiyip içer. Ama daha fazla e, mükafat alayım düşünen varsa Recep da hürmet eder. Onu da Allah'ın ayı diye oruçlu geçirir. Böylece yarın ahirette siz dünyada yapacağınızı yaptınız. Çilelerinizi çektiniz. Efendim ve artık sizin çile döneminiz, imtihan devriniz kapandı. Şimdi mükafat vaktiniz başladı. Böylece buyurun e, izzet ve şerefle yuvalarınıza dönün. Artık orada korku yok, üzüntü yok, açlık, susuzluk yok, uykusuzluk yok. Uyku da yok. Çünkü uykusuzluk yok ki uykuda olsun. Sırf lezzet ve zevk var. Ebedi hayatta, sonsuz ahirette rahat etmek için, kabir azabından kurtulmak için, mezarın lahtin karanlığından kurtulmak için, münker nekirin sualine güzel cevaplar vermek için, Recep ayında mutlaka insan başının çaresine baksın. Böyle bir mevsimdir. Az bir dönem kalmıştır. Önümüzde çok mübarek 27. gece vardır. O gecede de toplanacağız inşallah salih ameller bahsine, bahsine kitabın baksın inşallah salih ameller bahsinde istiğfarlarda, zikirlerde evet, evet. mübarek recep Şerif ayında evet, mesela Enes İbni Malik radıyanta rivad ediyor evet. men sallâ fî yevvî fî Recep ayının herhangi bir gününde gün yok şartı Recep ayı çıkmadan kamsîne evet. salaten 50 rekat nafile namaz kılarsın ama bir günde kılacak 50 rekat. Recep ayı namazı diye kılar. İşrak 2 rekat. Kuşluk diyelim 12 rekat kılar. Kılar, kılar. Değil mi? Onlar sayılır. Ama ve buna ilaveten hacet namazı biliyorsunuz yeni kitapta ne yazdık? Bir hacet namazı yazdık. O sadece 3, 4, 5 13, 14, 15, 23, 24 25'te kılınıyordu. Şimdi iki tanesi gitti. Bu hacet namazının kılınması için kaç rekat o? kere e, e, e. rekat mıydı e, e, e. He? E, e, e. Allah Allah kimse siftah etmemiş demek Kardeş bak bu yeni risalede yazıldı Geçen baskıda yoktu Veysel Karani Hazretle Veysel Karani'nin namazı Bu namaz Veysel Karani'nin namazı diye Geçiyor Hangi günlerde kılabiliriz Şimdi, e, Bugün Recep'in kaçıydı 21 miydi? Yarın ne olur? 22, 23 ne zaman? Cumartesi. Cumartesi, pazar, pazartesi bu üç günde kılınıyor bu namaz. Efendim, 228. sayfede. Yalnız kılacağın gün oruca niyet edeceksin. Oruçluyken kılman lazım. Oruç tutacaksın, işraktan sonra gusül abdesti alacaksın, kimseyle konuşmayacaksın, kuşluk vaktinde falan bu namazı kılıyorsun. Kolayına gelen adet kerimeleri okuyorsun. Evet kaç rekat kılıyorsun? Efendim 12 rekat. Yalnız 4 rekatta bir selam veriyorsun. İlk 4 rekatta Fatiha'dan sonra hangi sureyi bilirsen okuyorsun. Namaz bitti 4 rekat 70 kere, kere, kere, kere. duası var. La ilahe illallahü'l melikul hakku'l mübin. Leyse kevizli şey ve esmi'ul mesîr. 228. İkinci 4 rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İzha Canasrullah okuyorsun. Her seferi. <gülüyor> Namaz bitti yetmiş kere. <gülüyor> Ekvâ mu'în ve ehdâ delîl bihakk-ı iyâke ne'abudu ve iyâke Bu duayı yetmiş kere okuyorsun. Üçüncü detekat da Fatiha'dan sonra üç kere kulüvallah okuyorsun. Selam'dan sonra 70 kere elem Şahleke leke sadrake. Bu duayı okuyorsun. Sonra sahiliyle göğsünü sıvazlayıp secdeye varıyorsun secdede Allah'tan ne dileğin varsa istiyorsun, hangi isteğin olursa olsun, Allah'a hiçbir şey zor gelmez ve büyük gelmez. Lütfu keremiyle mutlaka ve mutlaka o haceti yerine gelecek. Yok mu Allah'tan isteyeceğiniz bir derdiniz? Ha, bu Recep Aya'yla mahsus. Bir daha bir sene yok bu namaz. Ee, i̇lk altı günü de geçmiş. Ne kaldı? 23, 24, 25. Bu üç günden biri. Birinde bu namazı kılarsın eğer üçünde de ayrı bir niyetle kılayım kıl ama o üç günde kılacaksın yani, yani, yani cumartesi pazar, pazar, pazar, pazar. E, bu mesela on iki rekat bu on iki rekatı da bu elliden sayabilirsiniz yani kıldın o gün 10 üzerine tamamla kuşluk kıldın on iki rekat ne etti yirmi dört işrak kılsan yirmi e, altı değil mi ondan sonra üzerine de ilave edin. yani 50 rekat kılsa her rekatta da kolayına ne gelirse okuyabilir diyor bu da ayrı bir şey Allah ona sevap verir. Ne kadar verir? Sevap ne demek biliyor musun? Dünyada pangonat neyse para ahirette sevabı. Yani dünyada parasız bir iş oluyor mu? Ahirette de sevapsız cennete girmek hiçbir şey olmuyor. Bu adam ne kadar sevap alır? Bir adet şefi vel vetri bir adet şeari vel veber ne kadar çift varsa bütün yaratıklar nedir? Yani yaratıklar adedince. Çift ve tek sayılar adedince. Çift ve tek varlıklar adedince. insanların tüyleri sayısınca. Bir adamda ne kadar tüy var? Hayvanların kılları sayısınca. Hayvanların kılların Bir sürü koyunun kılını sayamazsın ya. Bütün hayvanların kılları sayısınca. Sevap verecek Allah. Yani Recep ayında bir gün diyor elli rekat. Yani amelleri var. Onun için Recep'in adamlar bunlar kitaptan hepsine bakın dedikçe Recep Şerif'teki salih ameller. Mesela İbn Abbas'tan rivayet. Radiyallahu anhu. Resulullah buyurusu sallallahu Ben salih ayyamı Recep. Recep'te bir günü oruç tutsa. Ben sa'a meyyemem Oruçlu oluyorsunuz ya mesela 27. gün falan oruç tuttuğunuz bir gün. Vesallallahu ve berekat. 4 rekat namaz kılsa. Hoca bu iyiymiş. Ama bu da daha da zor. Yaqra fi evvel li rakaat Birinci rekatta 100 kere atel Kürsi okuyacak. Allah Allah. Çok zor bir şey değil ya. Ve fi rakat İkinci rekatta 100 kere kul at edecek. Ama bu nasıl oluyor? Oo, o zaman 4 rekat yüz atel Kürsi, 100 Allah yüz 100 Âyetel yüz 100 kul hüvallâh. 200 atel Kürsi etti. İki kulu Allah. Ne, ne, ne, ne var? Ne mi var? aramak, Cennette gideceği köşkü sarayı görmeden ölmez. Ölmeden mutlaka yerini görecek. Böyle müjdeler var. Yani salih ameller bölüm 4. bölümde tabi çok büyük salih ameller var, zikirler var, faziletler var. var, var Efendim, bumbarek ayda sevaplar katlanıyor, dualar kabul ediliyor, belalar açılıyor, Müminin hiçbir duası geri çevrilmiyor. Allah Teala faziletlene bereketlene nail eylesin. Okuyalım duamızı. Allahümme barik fi recebe ve şaban ve belligna ramazan Allahümme barik fi recebe ve şaban ve belligna ramazan Allahümme barik fi recebe ve şaban ve vellighna Amin Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala. Sahbiyyus sellim Tesbihleri Şimdi Sübhanallah El ahadis samet bitti Ne geldi yüz kere gündüz okunuyor Sübhanallah el rauf Yüzer kere okunuyor Kelime-i tevhid zikrine çok devam edilmeli Recep ayı kelime-i tevhid ayı Çünkü Allah'ın ayı La ilahe illallah Allah'ımızın tevhididir. Buna devam edilmeli. istifarlara devam edilmeli. Bumbara gayde af olmak için. Öğlen ikinde arası istiğfarı var. Ona devam edilmeli. 271. sayfede. Efendimiz. Estağfirullah del celal vel ikram min cemiii zhunub vel asam. Bu duaya devam edilmeli. İstiğfara devam edilmeli. 70 kere bunlar hepsi zikrediliyor. Evet. Beytü Mukaddes'te mescide kadar bulunan salihane bir hanım, hanım Recep geldiğinde ona tazimen efendim 12 kere kulüvallahu kurmuş. 12 kere. Bir yani bazı rivayetlerde 11. Ama bazı rivayetlerde 12.000. O size fazla gelir. 11 12 dişinize göre. 11 kulüvallahu her gün bak şimdi yarından itibaren okuyalım. Mübarek cuma. 11 kere niçin Recep ayına hürmeten? Recep Allah'ın ayı, Allah'ın suresi. Okur imiş. Zaten e, Enes İbni Malik radıyallahu anh hadisinde ne buyuruyor? Yok, yok. Recep ayında bir kere kulüvallah okusa, tek bir kere. Bir, kere, bir kere. Ama bu aya e, niyet ederek. Ne olur? Allah onun elli senelik günahını bağışlar. E, hoca zaten yaşım elli değil, 12 de fazla açık günahım yok. Oho bir de alacağı geçtim. Ulan ne alacağı geçti. <gülüyor> Efendi Hazretleri derdi ki bin kulü Allah okuyan ce canını cehennemden satın alır. Bu hadisi okurdu. Ondan sonra derdi ki nefis şimdi size der ki zaten canını cehennemden kurtardın. Ta öbürlerini yapman elizum var. Ama senin canını cehennemden aldın ama rahat durmazsın giderdi. Hemen birazdan satarsın bir daha. Ne güzel şey böyle. Kısaca söylerdi o. Meseleyi anlamak için. Şimdi bir kulü Allah okudun 50 senelik günahın olsa oldu. Tamam ama kulü Allah'tan sonra yine bir nam -e kadına baktın, bir gıybet yaptın, bir dedikodu yaptın, birine iftira taktın, bir şeyler ettin. Hemen yine ne oldu? Günahlar doldu. Yine ne yapmak lazım? Yine la ilaha illallah demek lazım. Yine kulü vallaha okumak lazım. Yani nasıl olsa geriyi sildirdim deyip de yatılırmış ya. E devamlı devam, günahlara devam ediyorsun. Ama sana deseler ki geçmişin silindi de bundan sonra günah yapmamaya da melek raporu verdik sana. Sen bundan sonra melake kirama ilhak oldun falan. O zaman daha bırak istiğfarın namazı Ama madem beşersin, o zaman devam edeceksin ki günahlar devamlı vuku buldu mu karşılığında sevap, iyi amel rast gelsin. rahman. Bu hanım böyle okurmuş, süslü elbise giymezmiş, eski günlü elbiseler giyermiş, Recep'in tamamında o aynı elbiseyle ibadette bulundurmuş, hastalanınca olma demiş ki Recep Ay'ın giydiğim elbise ibadet elbiseleriyle bana kefen yapasın, bana böyle süslü püslü yeni dükkandan yeni kefen alma. Bu Recep Ay'ın ibadet elbisemdi, bu beni kefenledi. Oğlu da gösteriş olsun diye anasını eski kefenler, kefenledi demesinler diye. Gitti kaliteli bir kumaş aldı, beyaz, onunla kefenledi. Gece rüyasında, annesini bak, gördü baktı ki annesi onun suratına bakmıyor, dargın. Vefat edince böyle acayip rüyalarda görülüyor ahiretten rüya ile haberler geliyor oğlum vasiyetimi tutmadın ben senden razı değilim dedi dehşet içinde uyandı Recep ayında ibadet ettiği elbiselerini anasının buldu aldı götürdü mezara kabri de açıyor yani yanına koyacak niye ki anam benden razı kabir açmak haramdır ama işte şey oldu dehşete kabuldu anam benden razı değildi Kabri açtı. Baktı ki annesi mezarda yok. Allah Allah. E biz buraya gömdük. Hayretler içinde şiddetle ağlamaya başladı. O anda hatiften nida geldi. Ema <gülüyor> semi'te. Sen duymadın mı? Enne meni ta'na fi Kim Recep ayında bize itaat ederse. Ema alimte. Sen bilmedin mi? Enne meni azama şehranea kim bizim Recep ayımıza tazim ve hürmet gösterirse şey, şey, şey. lem yutrak fil kabri ferida şey, mezarında tek kalmayacak, kalmayacak, kalmayacak. vehida yalnız kalmayacak hazina üzüntülü kalmayacak manevi tarafa nakletmişler artık Medine'ye mi götürdüler Ravza'nın oraya mı götürdüler de bedenler de naklediliyor bazı kere burada gömülen ravzanı Medine'de çıkar bazı kere Medine'de gömülür ama munafıktır o da gider Bozuk günahkarların mezalığında çıkar Mahşere Medine'de gömülüp yavur mezarlığında çıkacak var Gavur mezarlığına gömülüp Medine'de çıkacak var Ya yani, Ruhlar Yani Zaten geziyor da Bedeni de taşıyorlar Alıyorlar melekler Bedeni götürüyorlar Yakıştığı yere götürüyorlar Rabbimizi Muhammed Mustafa Asana Sallallahu aleyhi ve sellem Civarına nakleylesin Amin. Sahabe-i kiram ile haşreylesin. En azından İstanbul'umuzda Halid ibn-i Zeyd ve bu Şeybet el-Hudri radıyallahu anh'ıma gibi Amin. büyük zatların, Amin. kıymetli velilerin, sahabenin sancağı altında haşreylesin, eylesin, cem eylesin. Amin. Recep gereken tazimi hürmeti göstermeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Evet. Ne diyor yine burada i Şerif'te? Ayşe radıyallahu anh'a rivade ediyor. Amin. Her kim sabah namazından sonra Recep ayında, bu da geçen kitapta yoktu herhalde. He? Geçen kitapta bu da yok. Bu hadis şerifte sonradan bu yeni baskı hazırlanıyorken birkaç baktım burada olmayanları o arada rastlamıştım. Dedim fazla ilim olsun birkaç bir şey kattım buna da. Tabi her dakika bu kitaplar yeniden basılmaz. Yani yeni dizgi yapılmaz onun için. Bu dizgi de yenilendi de birkaç ilave oldu. Men karabâde salâtil fecer Her kim sabah namazından sonra fi şehr recep, Recep ayında Yasin, Yasin okursa böyle Yasin derse değil ha sureyi okuyacak <gülüyor> Yasin dedim tamam Yasin ve Kur'an'ın Hakim devam edecek merreten vahede bir kere okursa mesela bugün akıda hiç yapmadık yapalım yarın cuma sabahında inşallah efendim yahut da Miraç gecesinin sabahında yaparız bir Yasin okuyalım merreten vahede tek bir kere gafalallahu teala alehu zünubi hamsiynesine Allah onun elli senelik günahlarını affedecek. Mesela. Ya çift dikiş orada affeder, orada affeder, orada affeder. Ya hepsini yat, Biri tutmasa biri tutar. Biri tutmasa biri tutar. Ve defa anhu azabel kabr. En çok korktuğumuz başımıza gelmesi kabir azabı. Allah ondan Celle Celaluhu kabir azabını defeder. Evet. Yani kabir azabını savuşturur. Kabir azabı o kişiye efendim, ulaşmaz. Allah'ım ya Rabbim, kabre girdiğimizde iştirahatimizi müzdehade eyle. Ya Rabbi, kabre girdiğimizde bizi, münkernekire ehsen surete bize irsal eyle. Cevaplarına muktedir eyle. Ondan sonra da Recep ayının, Şaben ayının, Ramazan Şerif ayının mübarek günlere, gecelere değer vermemizin, tazim etmemizin, özel ibadetler yapmamızın hürmetine sen bize onların şefaatini ve himmetini kabirde de Gönder irsal ile ya Rabbel alemin. Amin. Şimdi 54 farzdan da dersimizi yapalım. Siz kitaptan Recep kitabını yine son günlerde elinizden düşürmeyin. Zikirleri, ibadetleri daha orada çok var. Ben birkaç tane yine hatırlatmak babından zikrettim. Siz amel edin inşallah. Kaçıncı farza geldiydik? 29. 54 farzdan 29. farz ar, ar, ar. Insan, insan dilini mala yani de muhafaza etmektir. Yani boş laflardan ar, ar. dünya ve ahirete yaramayan ar, ar, ar. sözlerden dilini korumasıdır. Yani az konuşması. İnsan Allah Teala itaat etse şimdi biz biraz çok günah işliyoruz. En fazla işlediğimiz günah dilimizden. Konuşma günahımız öbür bütün günahlarımızı sollayıp geçer. Çünkü konuşmakta mutlaka gıybet, dedikodu, iftira, hakaret bir şeyler yapıyoruz. Yani biri yapıyor biz de ona katılıyoruz. Katılmakla da ortak oluyoruz. E tabi cevap veremiyorsan kalkıp gitmek lazım. Kalkıp gitmeyip de oturursak dinlersek yine ortak oluyoruz. Ve böylece kendimiz geveze olmasak da bir gevezenin şerrinden kurtulamıyoruz. İlla bir geveze bize bir zarar veriyor. Ne yapacağız? Zavandikli Mustafa Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Allah Allah. Kabr-i Nur olsun hocamızın. Allah Allah. Ben bu kadar hocalar gördüm tabii. Çok da adam gördüm yani. Yaşım azamma. Allah Allah. Gördüğüm şey, 100 yaşında adamı görmeyecek kadar adam gördüm. Fakat bu zavandikli Mustafa Efendi hocamız. Bu gıybet işinde hassas olduğu kadar hiçbir işte hassas değildi. O bakımdan çok tertemiz gitti ahirete. Bir gece yine ziyaretine gitmiştik. Rize'de Zavandık yani Rize'nin köyü Güneysu bölgesinde gittik oraya efendim yanımızda da bazı hocalar daha vardı. Ben o zaman çocuğum tabii yani 16 yaşlarımda falanım. Yani 10 13 14 yaşlarımdayım. Tabii vaz ediyorum oralarda vaz falan ediyordum o yaşlarda ama eee yaşlı hocalar da vardı bizden gelen. Biraz oturdular falan hoca efendim işte bir şey ikram etmeye girdi çıkana kadar bunlar bir gıybet patlattılar Piris'i hakkında. Konuşurlarken hemen nevocu içeri girer girmez e, biraz devam edecektiler dedi burada kıybet edilmez burada gıybet yasak ben etmem ettirmem haram burada işletmem habib evine misafir gelmişiz biz olsak misafire karşı ayıp olmasın ne iftira yaparsa yapsın deriz <gülüyor> olur böyle şey ya hemen dedi ki gıybet olmaz ondan sonra ee, kestiler biraz çekindiler hoca efendinin heybeti de vardı çok. Çok, çok ciddi adam idi hemen sustular falan ama şimdi konuşulacak konu kalmıyor ki <gülüyor> şimdi ayet hadis olursa sohbet olursa menkıbı olursa Allah dostlarından bir şeyler anlatmak olursa e, çok mevzu var ama adamda da o ilim yok o irfan yok o taraflarda da bezi yok hocaların da çoğu boş konuşmayı seviyor bu sefer e, e şimdi ayet hadis tefsir, mektubat şudur. Efendi Hazretleri nereye gitse aşırı okunur, mana verilir, hiç kimse konuşmaya vakit yok. Ama boş oturduğun zaman böyle dururlar birbirine bakarlar. Nasılsın iyi falan. Hadi birkaç kere daha daha nasılsın, daha daha iyiyim falan. E, mevzu biter. Bu sefer ya falanca ne iş etti biliyor musun falan. Mevzu başlar. O zaman şeytan ağzına balı akıtır. O vaziyette beş saat uzasa kimse sıkılmaz. O daldan o dala atlarlar. Şu da şunu yaptı, bu da bunu yaptı falan falan. Ama ne zaman gıybet etmeyelim arkadaşlarım? Herkesin morali bozulur. Niye konuşacak konu kalmadı? Oğlum öyle ya. Efendim. Sonra hoca efendi yine bir bir şey çıktı. Ev kendi evindeyiz ya mesela çay mı getiriyor, bir şey ediyor, hizmet ediyor. Bunlar yine başladılar. Duramıyorlar ki. Yine başladılar bir şey konuşuyorlar. Birkaç hoca efendi var orada bir girdi içeri dedi. Çıkın dışarı dedi. Çıkın dışarı çıkın. Yani bir kere söyledi. E bir daha gıybet. Çıkın dışarı dedi. Çıkın. Hiç şu ana kadar gıybet var diye. Evinden adam çıkaranı görmedim. Onu boş ver. E sen bir yerdesin. Sen çıktın dışarı. Çıkanı da görmedim. Ben gıybet etmiyorum da bakalım ne diyorlar. Dinliyorum. Aynı. Ortaksın el murtabi <gıybet> gıybeten gıybet ve onu dinleyen şerikan fil izim günahta ortak. Nasıl olacak ahirette? Bak, bak, bak 29. farz var, dilini korumak. Var, var. Nereden biliyor musun? Gıybetten değil. Mala yani'den. Mala yani, yani ne demek biliyor musun? Boş konuşmak. Sevap da yok, günah da yok. <gülüyor> sevap da yok, günah da yok. Boş konuşmaktan <gülüyor> bile kaçınmak <gülüyor> farz. Var, var. Boş konuşmaktan ya günah olan, haram olandan sakınmak? O Çifter çifter farz. Bu sırf boş konuşmaktan. Mesela, maç hakkında yorum yapıyorsun. Geveze geveze böyle, çekirdeği almış, çıt diyor böyle. Şu golü kaçırdı, şu şuradan atamadı, şu üstten gidemedi, şuna kramp girdi, şunun şurasından şöyle oldu. Bilmem ne, hakem şöyle puşluk yaptı, bilmem ne yaptı. Konuşuyor. Puşluk lafı bizim memlekette hainlik manasındadır, sövmek alın da değil bizim şeyde birisi geldi büyük bir alemin yanında 90-100 yaşında yaşlı bir şey Karadeniz'den geldi hoca efendi bana puştuk ettin dedi biliyor <gülüyor> musun millet kalktı adamı dövecekler yahu <gülüyor> hoca efendi dedi ki kardeşim bizim memlekette sözünde durmamak anlamına gelir dedi yani onun için yanlış anlamayın dedi örfe göre de lafların manasını bilin ondan sonra bana sövdü övdü dersiniz ha <gülüyor> efendim memleketlere göre örf var değil mi adam şimdi bir püskövit dedi Memleket ayağa kalktı yani püskövüt Orada püskövit deniyor yani Ne var şimdi burada ha? Milletin anasına mı sövdü yani He mevzular millette dalga geçiyor Ne dalga geçiyorsun Orada da şöyledir Türkçe'de böyledir Kürtçe'de şöyledir Herkesin şivesi var Yani Lazca derken Lazca komoh dil demiyorum Yani Karadeniz şivesi diyorum ya Bir de Lazca ayrı lisan var Onu kastetmiyorum mesela Örf örf Bazı memlekette örfler var Konuşmak Şimdi otururlar Efendim konuşurlar ederler Hakeme şu laf atarlar Ona laf atarlar buna laf atarlar Maçı kaybederlerse başlarlar Futbolculara sövmeye Anasını avratına ondan sonra Yetmez kulübün başkanına <gülüyor> Efendim Ya bir de sövüyorlar ya Sen Ne hakkın var adama sövmeye ya Gol kaçırmış diye futbolcuya niye sövüyorsun adamın anasını Kendisine de sövebesin Ya mesela Tabi bir kızım söversen falan falan O hepten harama girer ama hiçbir şey yok. Gedik oturdum muhabbet. iki saat bir saat yorum. Yorum, yorum. Maç hakkında yorum yapıyorsun. Buna ne denir en azından? Sevap değil. Diyelim ki günah da değil. Çünkü gıybet yapmıyorsun, sövmüyorsun, iftira yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Sadece efendim geveçelik yapıyorsun. Buna ne denir? Ma'la yani. Yani senin dünya ve ahiretine yararlı bir şey değil. Ama bak futbolcu olsa da bunu konuşsa ona öyle deme. Çünkü futbolcunun orada yararı var. Nedir o? Diyelim ki tecrübe bir daha maçta gol yememek için falan. Kaleciye bir şey öğretirler. O der ki şöyle yapmasaydın. Sağa gitmeseydin. Soldan bakmasaydın falan. O adamın işi. O onu konuşabilir diyelim. Ama senin işin mi bu? Kazansa para alıyor musun? Kaybetse zararın var mı? Yok. Ne dünyana yarar ne ahiretine yarar. Şimdi bu gibi laflardan bile kendini korumak farz. Anlatabildim mi ne diyor? Bin husüs-i İslam bil mer'i ker kumala yani. Bir adamın güzel Müslüman olduğunun alameti nedir? Bu adam Müslüman. Hepimiz Müslümanız. Güzel Müslüman mıyız, kötü Müslüman mıyız? Allah indinde Müslümanlığımız makbul mü değil mi? Eğer diyor dünya ahiretine yaramayan işleri bırakıyorsa, onlarla ilgilenmiyorsa Allah onun İslamiyetini güzel sayıyor. Eğer fuzuli konuşmalar, fuzuli vakit ve harcamalar yapıyorsa Allah ondan razı değil. Alamet-i iradılla taala anıl abdi iştigalu yani. Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? Yani Allah bana ikbal mi etmiş, yönelmiş mi rahmetiyle, tecellisiyle? Yoksa benden mi razı mı etmiş? Yani rahmetini benden çekmiş mi? Buna bir nişan, öbür türlü e, kimsenin üzerinde bir nişan belli olmuyor. Herkes ben iyiyim diyor, yoğurdum ekşi diyen yok. Ama sen onun ameline bakacaksın dünya ahiretine faydasız işlerle uğraşıyorsa, anla ki Allah ondan yüz çevirmiştir. Bunlar böyle. Onun için en büyük mesele şu çeneye, dile sahip olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Okay. Men yadmenni mâ beyne lehyeyhi ve mâ beyne ricleyhi eadmennel cenne okay. İki çene arasındaki diliyle, okay. Okay. iki bacak arasındaki tenasül uzvunu okay. oh. Oh. Oh. harama, kullanmayacağına söz verene cenneti söz veriyorum. Ama ne kadar da zor ya. Değil mi? Ne kadar da zor. Hadi zina'dan yine çok kurtulan olur. Allah muhafaza buyursun. Ama bu çeneden kurtulan çok az. Mesela zin, e, camilerdeki cemaatleri sırf helalalım. Diyelim ki 5 vakit namaz kılan Türkiye'de 10 milyon var insan. Bu 10 milyondan Zina yapan da olur. Bazı namaz kılan zina yapanlar da var. Allah kurtarsın, muhafaza etsin. Tevbe nasip etsin. Ama mesela bir namaz kılanlarda e, zina oranına bakarsan yani namaz kılan yüzde on. Bu yüzde onda zina oranına bakarsan e, diyelim ki yani onu da e, diye vursak onu da yüz kabul ediyoruz yani yüzde üç kişi, beş kişi, on kişi falan zina edebilir yani. Halbuki namaz zinadan men etmesi lazım adamın. O demek onun namazı da çok geçerli değil ama beş vakitin kılabiliyorsa böyle de halde de zinada eden varsa azdır. Çok azdır. Ama namaz kılanlardan gıybet etmeyen yok gıybet etmeyen alalım hele feneri çıkalım yola düşelim aramaya kimi bulacağız? Gıybet etmeyen. Ya zaten gıybet etmeyen bir adam olsa yani onu mutlaka parmakla falan göstermek lazım. İlan etmek lazım onu. Teşhir etmek lazım. Durmuyor. Çene durmuyor. Yahut da onu. Yani iftira biraz daha ağır bir şey. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Ma yelfizu min kavlin. İnsan ağzından herhangi bir söz dışarı fırlatıyorsa atıyorsa bu boşuna gitmiyor. İlla mutlaka ledeyi o sözün yanında Sağında solunda çenede Rakibun e, Bir gözcü var Atidun Böyle hazır bekliyor Hiç başka işi gücü yok Ağzından çıkanı hemen kayda geçiriyor Her konuşulan söz neymiş Kayda geçiyor Şimdi emniyetin kaydına geçse bile daha az konuşursun Bilsen ki Emniyet benim sözleri kaydediyor Şimdi telefon dinlemeler var e şimdi biraz telefon dinlemelerden bazıları e, konuşmayı azalttı. Yani bazıları azalttı. Bazıları ya dayanamıyor. Kim dinliyorsa dinlesin diyor. Yine devam ediyor. Ama önemli meseleleri sır işleri olanlar tabii konuşmayı azaltıyor. Neden dolayı konuşmayı azaltıyor? Yani burada emniyet dinliyor, şu dinliyor, bu dinliyor. E, benim başıma bir iş gelebilir. Yarın kapıma polis gelebilir. Çünkü konuştuğun laf arasında şifreli de bir şey konuşsa Vay sen ter terörist misin? Yok efendim uyuşturucu mu satıyorsun, uyuşturucu mu içiyorsun falan Değil mi? Böyle bir şeyler de şeyden çıkarabiliyorlar Allah Allah. Belki adamın hiçbir suçu yok, normal bir laf konuşuyor Ondan bile ne yapıyorlar? Efendim arkadaş diyor mesela e, Bende bir emanet var diyor, gel al diyor Emanette de silah demek mesela Hemen de polis geliyor, emaneti ver Ulan ne emanet diyor. Emanet adamın parası var 50 lira bende diyor. Ama şimdi argoda, margoda silah emanet diyorlar mesela. Takıldın oldan dinlemeye emanet var sende diye gelebilirler birileri kapıya. Yani bu sefer bundan dolayı millet ne yapmaya başladı? Konuşmayı azatmaya başladı. Şimdi biz adama diyoruz ki gıybet edersen, dedikodu edersen, laf taşırsan, iftira atarsan, boş bile konuşursan ahirette azabın var. Yanacaksın. Cehennem var, şudur budur, hiç azaltma yok. Kimse azaltıyor mu böyle vaaz dinledikten sonra? Hiç azaltma yok. Ancak şimdi gider eve böyle oturur, hindi gibi düşünür falan. Hanımı da der ki ne bu ya niye moralim bozuk? Vaazdan geldi işte hoca konuşmayın dedi falan. Ulan ben karınla konuşma mı dedim sana? Gidip de ondan sonra karıyı da bana düşman edeceksin. Bu ne biçim hoca bir daha gitme vaazına geliyorsun suratın duvara dönüyor diyecek. Hanımınla şakalaşsan, konuşsan, eğlensen, fıkra anlatsan ibadettir. Çoluk çocuğunla neşelensen, gülsen etsen ibadettir. Sevaptır. Ben sana öyle mi dedim şimdi? Ben sana gıybet etme diyorum. Fuzuli konuşma diyorum. Ama fıkra anlatırsın. Şu an bazı kere yani fıkralarda da yalanlar var. Bazı yalanlar. Hele ki Hoca'ya atarsan işi Nasrettin Hoca boğazını sıkar ahiretine. Nasreddin Hoca bu kadar şeyi çeker mi ya? Gelecek diyecek ki bu mahşerdekilerin küllüsünden davacı. E diyecekler ki bunlar Arap Acem'dir. Sadece, sadece Türklerden davacı ol. O zaman şimdi Arapçaya da çevirdiler. Nasreddin Hoca fıkraları bütün Suudi Arabistan'da her yerde satılıyor. Bu sefer diyecek ki Arap Mara anlamam diyecek. Hepsi benim hakkıma geçti. Niye? Nasreddin Hoca şöyle yaptı, böyle yaptı bilmem ne. E bu şey değil ki. E, tabii ki sevabı günahı olmayan e, mubah şeyler var. Ama... Nasreddin Hoca'ya bir günah atfedersen yani Allah muhafaza etsin o bir günah bir şey çaldı. Nasrettin Hoca birinin bir şeyini çaldı. Ulan çalar mı Allah'ın dostu o be? Yani öyle bir şey dersen yandın ahirette de. Çalar mı? Ama tabii öbür türlü onun da memnun olduğu şeyler var. O da yarın ahirette senden davacı olmaz. Ama sen burada gözcü bekliyor. Ağzına çıkanı yazacak. Ne olacak? Azaltmak lazım değil mi? Lazım. Ama polisten korktuğun kadar melekten korkmuyorsun. Allah'tan korkmuyorsun. Ya da deseler ki bugün 24 saat bütün konuşmaların kayda alınacak. Sonra işte tek tek tahlil edilecek mahkemede bilmem ne. Nasıl konuşursun? Nasıl ya? Dikkat edersin. E bunu Kur'an'da ayet söylüyor ki her sözün yanında gözcü var. Niye gözcü var acaba? Allah niye melek koymuş buraya? Rabbim Celle Celaluhu bunların hepsini niye kayda geçiriyor? yani boşuna mı acaba hiç ahirette çıkmayacak bu kadar dosya boşuna dosyaya ne lazım var <Gülüyor> Rabbim mutlaka onu karşımıza zal, zal. çıkaracak küllü <Gülüyor> kelam ibn-i Adam olun her konuştuğu aleyhinedir lehine değil sol tarafa yazılır sağına değil illa ancak ne var Zikrallah, Allah Allah'ın zikri subhanallah dedin la ilahe illallah dedin vaaz ettin nasihat ettin namaz kıl dedin ve mavalah. Bir de zikre tabi olan şeyler. Mesela ilim meclisleri efendim e, ilm hal bilgileri okudun ettin veya annenle babanla istişare ettin, hanımına iyi davrandın çoluk çocuğun ihtiyacını dinledin, gördün onlara bir nasihat ettin veya iş yerindesin. E değil mi? Çalışıyorsun, helal rızkını kazanmak. o arada mecbur olan, olduğun zaruri konuşmalar var. Bunlar müstesnadır. Bunların dışında hepsi aleyhine. Bu ne olacak yarın ahirette? Sırf sıfır çeneden gideceğiz ha. <gülüyor> Namaz, abdest falan bizi zor kurtaracak. Ondan sonra da diyor ki zaten o 50 senelik günah olmuş, Bir daha diyor Allah okuma, ne lüzum var? Ama <gülüyor> ne lüzum var ha? işte her dakika seri imalat gibi çalışıyorsun. Konuşuyorsun, dur dur dur dur. Çenen mi durdu da? Zaten sessiz duran konuşmayan adamın günahı çok azalır. Çok az olur, çok. Ek seriyet cehennemde dilinden girecek. Dediler ya Resulullah insan konuştuklarından da cehenneme girer mi? Direk, direk. E de o zaman bilmiyorlar, yeni yeni soruyorlar. Buyurdu ve heluke bunnefe finnari ala vujuhil illa hasaidu vel İnsanları suratlarının üstüne cehennemde yüz üstü tökezleten ne olur? Olur, olur? Ancak dillerinin hasatları olur. Yani, yani. dilinin biçtikleri yani. Kalbinin ektikleri, dilinin biçtikleri Önce kalbine geliyor, kalbinden diline geliyor Önce tabi kalp bu işi düşünüyor Ondan sonra bunu söze Geçiriyor Bu yüzden de birçok insan cehennemde Sürünüyor Sürünecek Allah tebareke ve teala Cümlemize Allah'ım kurban olum Biz bu dilimize sahip olamıyoruz Kalbimize malik olamıyoruz Biz aciz kaldık Sen bize fazlu kereminle ya Rabbi Zikrinle konuşmayı nasıl eyle, ilimle konuşmayı nasıl eyle, hikmetle konuşmayı nasip eyle. boş konuşmaktan muhafaza eyle. hele gıybet dedik onu iftiradan, hele haramlardan tamamen bizi uzak eyle. Ya Rabbel Alemin, Hz. Ebu Bekir radıyallahu Allah efendimiz taş koyardı ağzına ya. Ağzına taş niye koyuyor? Konuşmak istediği zaman o taş onu dişlerine vursun da engellesin. Niçin? Dur desin, düşündürsün. Konuşacağın söz Allah'ın kitabına uygun mu değil mi? sevap tarafına mı yazılacak günah tarafına mı yazılacak o arada o taş ne yapar onu engellediği zaman düşünmeye sevk eder o da ondan sonra düşünür doğruysa konuşur şerse süküt eder bizde hiç böyle bir mekanizma var mı ne ağzımıza taş koyacağız biz zaten ağzımıza taş koyacak ne olur sinirlendik mi aha taşı çıkarıyorum der basar kalayı ondan sonra her türlü yalan iftira mubav sana biz taşı niye koy dedik kardeşim taş senin dişini kırsın diye dedik sen kalkıp da iki de bir ağzımdan taşı çıkartıyorum dediğin zaman da zaten hiç koyma işine geldi mi konuş böyle olur mu? nasıl düşüneceğiz? nasıl bu işi efendim dikkatle ele alacağız? kurtuluşumuz konuşmamakta şu gevezelik bizi mahvetti nice insanlar birbirine düşman etti ya bir laf söylüyoruz o gidiyor ona o gidiyor ona evet Kale aleyhissalatü vesselam Resulullah <gülüyor> sallallahu teala aleyhi ve sellem. buyurduvar. Rahim Allah umran, Allah bir kişiye rahmet etsin. Acısın. Rahmetiyle lütfuyla muamele etsin ki tekelleme konuşunca feganime ecir kazandı. Böyle bir kul ki ne zaman konuşsa sevap kazanıyor. Emsekete ya da sessiz durunca fe selime günahtan kurtuluyor. Ne diyorlar? Var, var. Selametül insan fi hifzül lisan. An, an. İnsanın kurtuluşu dilini an, iyi, iyi, iyi. korumasındadır. Sükut dursa, sessiz olsa sağa, sağa, sağa. efendim. Kurtulacak. Evet. Bir lafa karışıyor. Yor, yor, yor, yor, yor. Dünyada da bazen kellesi gidiyor yor. veyahut başına ne belalar geliyor. Yor. Ahirette de birçok azaplara düşüyor. Onun için yor, yor, yor, yor, yor. men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkırı. Kim Allah'a ve ahiret gününe çıkvaracağına iman edilmiş ise hepimiz iman ettik. Ama işte nasıl imanımız var bak. Kim Müslümansa Allah'tan ahiretten haberi varsa hayran mutlaka konuştuğu zaman hayır konuşsun. evli smut. Hayır konuşmayacaksa sükut dursun. Duramıyoruz. Çok gevezelik var ya. Allah Allah. Çok gevezelik var. Osman Rabbani azileri ediyorum. Khabeben khalede hüzven ve hameten faze men kan Yani gevezeli geden husrana uğrar ama ince düşünen kurtulur. Yani konuşmadan düşünme mekanizması devreye girecek. O arada da helal mı haram mı, günah mı, mübah mı, fuzuli mi, malayani mi, yararlı mı, zararlı mı bunu düşünecek, karar verecek. Ondan sonra Hayırsa konuşacak, sükü, şerse sükut edecek. Ama hoca efendi adam attı ortaya bir laf. Ben şimdi tam buna bir cevap vereceğim. Lafı gediğine koyacağım. Senin dediğini düşünene kadar zaten lafın önemi kaybolur. E, kaybolsun ya işte biz de onu istiyoruz. Sen düşünürken mevzu geçsin. Bir daha da o konuyu açmaya gerek kalmasın. Öbür türlü efendim bir şey bir yerdesin, bir mecliste bir şeydesin, millet bir şey konuşuyor dur ben bir düşüneyim konuşacağım <gülüyor> desin 10 dakika düşünüyor helal mi aram mı babam iyi bir de bana telefon et bu lafı konuşmam caiz mi falan iyi çok güzel o sonra cumadan cumaya flash tv'den cevap gelir altı ay sonra nasıl konuşacaksın adama de. o zaman mevzu kapandı herkes kendi kararını kendi verebilecek kadar zannediyorum biraz ilmi hale sahiptir yani konuşacağı lafın şer mi hayır mı sevaba günah mı geçeceğini sağ tarafım, sol tarafım yazılacağını Hesap edecek. Kale aleyhissalatu vesselam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki aleykebissamti sessiz durmaya süküt durmaya ve konuşmamaya devam et. Eftalül ibadat ne diyor? Eftal amel amellerin en faziletlisi tuğlus sükut Uzun süre sessiz kalmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak konuştuğu zaman zaten, zaten. ya ayet okuyor ya da konuştuğuma hadis oluyor zaten. Ayet hadis. Fuzuli bir şey var mı? Yok. Geçen şifa dersinde burada ne bu, konuştuk? Bu pazar şifa dersine ne geçti? Uğut'ta birisi şehit düştü sahabeden. Annesi de geldi ki, mübarek olsun yavruma şehitlik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kadına dedi ki ma yüdriki ne bildirdi sana bunun şehit olduğunu? Belki de fuzulü konuşmuştur, boş konuşmalar yapmıştır şehit olamaz dedi. Bu sahih hadis. Ya da cimrilik yapmıştır böyle ufak tefek bir şeydir vermesiyle zarara düşmeyecek bir şeydir ama vermemiştir. Şimdi tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada şunu da demek istiyor. Hemen otomatikman bir adama şehittir, cennetliktir falan böyle damgalar yakıştırmayın bunu işaret ediyor. Ama burada işaret ederken böyle hemen birden şehittir, cennetliktir kararı vermeyin demiyor ama iki mesele söylüyor. Biri ya boş konuşmuşsa veya cimrilik yapmışsa diyor. Bu demektir ki sahabenin arasında Resulullah yanında ölüyor da şehit olması riske giriyor. Bu boş konuşmanın şeyini görüyor musunuz? Bu nedir bu konuşmak ya? Allah'ım ya Rabbim konuşmayınca da millet alışmış gevezeliğe ya. Bana dargın mısın? Bir de onunla uğraş ya. Bu sefer adama dargın değilim derken iki saat fuzuli konuşuyorsun. Ne yapacağız bilmiyorum ki. En iyisi bir hadis falan asalım böyle. Buramıza mı şuramıza asalım. İşte boş konuşmanlıkta hadis asalım. Altına da diyelim ki sana dargın değilim yanlış anlama. Ne yapacağız yani? Zaten selam kelam bir başlıyoruz. Gıybet dedik odudan çıkıyoruz ya. Olmaz. Olmaz. İlla konuşmalarımız bizi günaha götürüyor ya. Onun için sohbetlerden konuşalım. İnternet elinizde. Sohbetler atılıyor. Bir saat, iki saat. Nasıl olsa gevezeliğin tümünü ben yapıyorum. Siz de bunları nakletseniz günaha girmezsiniz. Sevaba da girersiniz. Evet. Bir şey anlatayım size. Bugün Muhammed Havami Hoca Efendi, ben de evde misafiriydim. Şimdi onu, da, onu misafir ettim. Buraya geldim. E, alimlerin hürmeti var. Başımızın üzerine yeri var tabii. İnşallah bu vesileyle de durayım ee, Çok önemli alimler Geldiler ee, Yani gelmek üzereler Cumartesi de geliyorlar ee, efendim, Muhammed Havami Hazretleri'nin yanında Mescid-i Nebevi'de Maliki fıkı okutuyor Abdurrahman Habib Hazretleri Seyyid'dir Resulullah'ın torunlarından Sallallahu aleyhi ve sellem Lübnan'dan Akkar Müftüsü Hüsamir Rıfe Hazretleri Muhammed Ali Sahabuni Hazretleri Bahreyn'de Hadis Üstadı Naci el-Arabi müfessirlerden Hadisçilerden, fıkıhçılardan Efendim e, Birçok alim daha da burada adı var Hepsini şimdi vakit yetişmez e, Bu e, Muhittin Avame Hoca Efendi zaten ol burada e, 27 Haziran Pazartesi saat 10 ile 14 saatleri arasında e, Bir ilmi Meclis kurulacak e, Tabi günümüz meseleleriyle alakalı e, Efendim Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerinin Başkanlığında riyasetinde yapılacak e bunu yer olarak yere sadece özel alimler gelebilecek. Bundan dolayı biz sizi şuraya gelin buraya gelin diye davet etmiyoruz. Yani bir yere davet Yalnız Lale Gül canlı vererek bu hizmeti size aktaracak. Çünkü yer olarak müsait değil. Yani birkaç yüz kişilik bin kişi de olsa alimler gelecek bir tek. Dünya çünkü her yerine çok alimler geliyor davetli. E, Türkiye'deki çok alim var onlar gelecekler. Siz 27 Haziran... E saat 10 ile 14 arasında Lale Gül Efem'den evet. dinleyebilirsiniz. Evet. Cübbeli Ahmet Hoca TV'den izleyebilirsiniz yazmışlar. Ona garanti veremiyorum, bilmiyorum yani. İnternete de bir bakın. bakın, bakın, bakın. Belki görüntülü izlersiniz. Bakın ama evet. mühim olan radyodan mutlaka dinleyin. Çok ilmi meseleler konuşulacak. Evet. Efendi Hazretlerimizin bereketiyle inşallah bütün bu alimler evet. onun hürmetine geliyorlar tabii. Hep onu ziyarete geliyorlar. Evet. Böyle meclisler evet. kuruluyor. Evet. O arada ne dedim? Evet. Muhammed Avame, evet. hoca evet. efendi misafirim dedim. Evet. E şimdi bir Menkıbe anlattı. Yani haramlardan sakınan, Allah'tan korkan, takva üzere yaşayan veliler nasıl e, dünyada itibar sahibi oluyorlar? Nasıl? E tabi onlar... Mesela bir zatı anlattı. Hakim Efgani Hazretleri, El-Efgani. Bu zat yüz sene kadar evvel vefat etmiş. Şam'da vefat etmiş. Eee... Kenz isimli fıkıh kitabına da iki ciltlik şerh yapmış. O kadar alim. Afganistan'dan icret etmiş. Şam'a gelmiş yani. Şam'a, Humus'a falan gelmiş. Yolda gelirken şimdi bu zatın takvalığını anlatıyor. İşte Allah dostlarının Allah'tan korkmasını, Allah'tan korktukları için her şeyin onlardan korktuğu, her şeyin onlara itaat ettiği gibi bir mesele. Bunu bugün duydum da şimdi haftaya unuturum onu. Onu da size paylaşayım bu arada. Nasıl olsa bunlarda hep ne var? Sevap var. Burada bir de ne var? İşte bu zatlar dilini korumasa, gevezelik yapıp gıybet dedikodu, yalan malahane konuşsa bu menkıbe, bu fazilete erer mi? Ermez. Hep haramdan sakınmak. Bütün dinin temeli, faziletlerin esası. Fera. Haramdan, şüpheden sakınmak. Mübarek çıkmış. Bu yakında oluyor yani, 150 senelik bir şey değil. Bu zat, e, yolda bir yere yaya geliyorlar tabii o zaman. zaman, zaman. Yaya Afganistan neresi, Şam neresi diye. Oradan oraya gelirken yaya akşam karanlık basmış, yolda kaybetmiş. Kaybede, kaybede, kaybede. Yolu da kaybedince ya, ya, ya, ya. ne yapayım, ne edeyim? işte yerimde durayım da belki gün açsın falan da dememiş. Ya, ya, ya. Demiş ki kendine göre bir hesap kitap yapmış. Ya, ya. Bağdat ne taraf? Ya, ya, ya. Bağdat'a niye dönülüyor? Ya, ya, ya. Sıkıntı olduğu zaman bakayım Paşina bel sıkıntı gelen, gelen, gelen işice Abdülkadir Celalani radıyallahu anh diyor ki işi düşen diyor de. Bağdat de. tarafına dönsün 11 adım atsın de. efendim de. işte Fatiha 11 İhlas neyse okusun Ruuma diye etsin yetiş de. ya Abdülkadir de. desin de. Allah Allah Allah o da ne tasarruf sahibi ne yetkili etkili bir şey ya Efelet şemusul evvelin ve şemsuna ebeden ala öncekilerin güneşleri battı ama bizim güneşimiz ebedi yücelik burcunda batmayacak. İmam Rabbani alıyor bunu mektubatta yani. Böyle boş bir şey değil bu. Bu zat da 150 sene evvel falan. Bu bir hesap yapmış. Burası Bağdat o tarafta var. Dönel yönelmiş. Ondan sonra Fatiha-i Şerife okumuş. Ruhuna Gavsa Azam'ın hediye etmiş. Yetiş ya Abdülkadir. رضي الله عنهم. Şimdi Vehhabilere sorsan, uff, kavur oldu. Valla <gülüyor> ne kavur oldu ya. Allah'ın dostları var, tasarruf sahipleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki: "Biriniz yolunu kaybettiği zaman, hayvanını kaybettiği zaman desin ki: İbadallah. İhbisu. Allah'ın kulları, durdurun." Yani, bir nevi Allah, Allah'ın kulları yardım edin. Hiç kimse yok ortalıkta. Fe inne lillabaden Allah'ın öyle kulları var ki biz göremeyiz. Ruhaniler var, tasarruf sahibi velilerin ruhaniyetleri var. İmam-ı gibi büyük allame, El Ezkar isimli eserinde ne diyor? Buyuruyor ki, orada bir adam gördüm, hayvanı kaçtı, bu ibadallah, ihbisu, Allah'ın kulları, durdurun dedi. Durdurun dediği anda hiçbir sebep yok. Durup dururken baktım hayvan diyor, böyle çivilenmiş gibi durdu. Hadisle amel edinceydi. Bunlar böyle. İlacım Markus'a bakmaymış. Çok acı bir şey versem size çok fena olursunuz yani. Özenmeyin. <gülüyor> Amin. Ondan sonra bakmış, Bağdat'a doğru yönelmiş duasını yapmış. Ondan sonra efendim biraz daha yola devam, biraz edeyim derken bakmış bir aslan geliyor. Yaklaşmış. Aslan geliyor. Allah Allah. Abdülkadir Celali'den immet istedik. Aslan bizi yiyecek mi dersiniz acaba? Şimdi sizde şüphe var ya çok. Hoca bizi kandırdı mı falan mesela. Şimdi bakmış bir aslan geliyor. Allah Allah. Yanaşıyor da bayağı sesi şeyi. Gecenin yarısı ıssız sessiz Afganistan yolları. Demiş ya Rabb'e lalim. Neyse demiş. Yani bizi yiyecekse de namazda yesin bari demiş. Ulan ne akıl be. Ben demiş bir namaza durayım. Namaza durmuş iki rekat. Allah Allah namazı kılmış. O tayyata oturana kadar aslan gelmiş yanına kadar. Tam yanına gelmiş. Bu da tayyatı baya uzattım diyor. Salli, barik. O sonra çok dualar var. İstediğin kadar dua Arapça bilen hocaysan zaten bir saat okuyabilirsin namazda. Dualar okumuş, okumuş, okumuş falan. Aslan gittiği yok. Demiş öleceksin öleceğiz kardeşim. Demiş esselamün aleyküm. Tamam. Allah Allah. Aslan böyle elini göstermiş elini gösterince yani eli derken ay yav el işte aynı mübarek de bakmış ne diyor ne demiyor bir de bakmış ki efendim, efendim. tırnakların arasına küçük çakıl taşları girmiş onları çıkaramıyor Aynen. acı duyuyor Aynen. bunları çıkart diyormuş yani böyle o da mübarek yeter ki sen bize böyle kolay iş ver demiş ya yani. <gülüyor> ondan sonra o çakıl taşlarını buralarından Aynen. asları Aynen. Muhammed Havami Hoca anlattı ki Kurafi anlatmaz zaten çok büyük alim muhaddistir ondan sonra Onları temizlemiş falan. Aslan ondan sonra bu bekliyor bana ne yapacak? O bek bu Aslan ona böyle bir omuz atmış. Yani kalk demiş kalk. Kalk, kalk, kalk, kalk. Bu da kalkmış. Ondan sonra demiş. Kalk, yani yola kalk, düşmüş. Düş peşime diyor. diyor. Getirmiş onu ta bir merkezi bir yola kadar. Desi, ondan desi, sonra, desi, sonra desi, git yoluna dercesine desine. bırakmış. Oraya. Böyle daha çok şeyler alınıyor. Ama bu yakında olduğu için desi, ilginç. Desi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardı. Sahabe zamanında çok olur Sefine. Sefine. Radyallahu an Rasulullah azatlı kölesi. Adı ne? Yine, yine. Sefine. Aslanla karşılaştı yolun ortasında, yani eskideki yollar demek istiyorum. Gitti ona ne? Sefine. Tüm öyle aslan. diyor ki ben Sefine'im. Rasulullah azatlısı kölesiyim. Bana yol göster diyor. Aslan alıyor, sırtına götürüyor. Başkası olsa yiyecek. Ama aslan bu cavurlar gibi Allah peygamber tanımayan bir şey değil ki bu kitapsızlar gibi değil ki, bütün hayvanlar tanıyor, aa mesele nereye geliyor, hem bir menkıbe bir şey anlatmış oluyor oldum size, ama bütün mesele kim Allah'tan korkar, her şey ondan korkar kim Allah'tan korkmaz o her şeyden korkar men hafe Allah hafe minhu kulli şey, men lem yakafillah hafe min kulli şey önce Türkçesini dedim, sonra Arapçasını dedim yani ibarede dolayısıyla şu farzları yerine getirelim şu ağzımıza dilimize sahip olalım yarın bir sıkıntı da olur bir dua yaparsın hemen kabul olur ama geveze adamın duası reddolur gıybet dedikodu itiradan sıkışsa Allah dese duası kabul olmaz şu ağzımıza sahip olsak çok büyük adam olacağız ya bir hadis-i şerif daha koyalım. bitirelim Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Fitnetül lisan eşeddü min fitnetis seyf insanın dilinin başına açtığı bela, fitne, kargaşa, kılıç fitnesinden daha efendim şiddetlidir. Yani kılıç kılıca, bıçak bıçağa, silah silah harp etmekten daha fenadır insanın dilinin ortaya attığı fitne. Nice insanlar, bilmiyor musunuz, efendim sahabe arasında bile laf taşımalardan ne belalar oldu değil mi? Konuşma yüzünden. Adam Gevezelik yüzünden, dedikodu yüzünden Ne harpler çıktı, ne kan davaları çıktı Bir laf taşıma yüzünden millet birbirini öldürdü, hala öldürüyor Hep bu dilin afetleri Onun için ne diyor şair, ulema Rahbul feda'ima ala adai zayyikatun Feza genişliği düşmanlarla birlikte olursa dar gelir. Semul hıyatı me'al ehbabi meydanun. Ama dostlarla olursa iğne deliği meydan gelir. Cerahatü sinan ile eltiyamu. Süngülerin yaralarının iyileşmesi meydana gelir. Ve la yeltamu ma Ama dil bir yara açtı mı onun iyileşmesi beklenemez. Onun için birbirini kırmayalım, üzücü konuşmayalım hakaret edici söz söylemeyelim terbiyeli davranalım ama selamun aleyküm, selam, nasılsınız iyiyiz, siz nasılsınız efendim böyle demek lazım, adam sana nasılsın dedi, iyiyim dedi sen bir daha konuş böyle duruyorsun adam da ki, ya kardeşim işte sen de bana bir mukavele bir şey ben çok konuşmuyorum falan ya kardeşim şimdi adam nasılsın değil? sen de nasılsın deme hakkı doğuyor şimdi anlatabilir mi böyle de hepten de sessiz durup da böyle şeyler yapın demiyorum ama lüzumsuz konuşmayın şeyhin biri bir başka bir şeyhe bir mürüt göndermiş hizmet etmesi için o de ona hizmet etmiş bir zaman sonra o Efendi karşılaşmışlar demiş ki bizim e, ihvandan falan e, kardeşimiz size hizmet edebildi mi e, beğendiniz mi falan şey o da demiş ya iyidir hoştur hastır ama keveze demiş o demiş Allah Allah nasıl bir şey ya demiş, anam var mı soruyorum diyor babam da var diyor demiş ya yani böyle de hassas işlerden var. var. Yani sorulduğu kadar da cevap vereceksin. Anladın mı? Ya yani nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? İyiyiz. Elhamdülillah. Allah fethet versin. Tamamdır. Ondan sonra nerelisiniz? Aslınız nereden? Efendim işte maaşınızı bilmiyorum. Maaşını hep herkes demez zaten de. E yani fuzuli konuşmalar çok iyi değil. Öbür türlü de ne oluyor? Diyor, diyor, diyor. E öbür türlü de biraz sükût hakim oluyor. Bu sefer ne yapacaksın? Ya Hoca ben o zaman... E, ayıp oluyor ya, toplantılarda buluşuyoruz, misafirliğe gidiyoruz falan filan, e bir şey konuşmuyoruz. O zaman ne yapacaksın? Ya bir kitap açacaksın, ya kafana bir şeyler koyacaksın. allah Teala böyle buyuruyor, biraz ayet, biraz hadis. Değil mi? Laf lafı açar, günahı da girmezsin. Sevap dağılırsın, he ama e, komşu bir daha seni çağırmayabilir. <gülüyor> yani bir gidebilir, ayet okuyor, hadis okuyor. Biz diyoruz ki ne yiyoruz, ne içeceğiz. Adam böyle şey. E, Ali Adevnazetleri derdi. Yanına gelen veya yanına gittiğin adamdan adama hak konuş, doğru konuş, ayetten hadisten konuş, eli sünnetten konuş. Zaten sever memnun olursa o çok iyi bir dosttur. Devamlı dostluğun gelişi. Yok efendim rahatsız olur falansa o da gelmez, seni de çağırmaz. Sen de ondan kurtulursun, o da senden kurtulur. Böylece birbirini günaha sokmamış oluruz. İnşallahü Rahman. Evet. Şimdi ezan yaklaştı. Ben size Birkaç husus ilan edeceğim O ilanlarımızda da tabi cevaplar var yine hayırlar var ölmüşlerimiz var Şimdi yakında cenazeleri oldu Onlara da okuyacağız O şey kağıt nereye gitti? He? E, e, e. Cenaze kağıdı vardı şurada Nereye yazdılar o cenazelere? Bu kağıdı buradan alanın demiş biliyor musun? <gülüyor> Hoca hutbeye çıkmış Kağıda da notlar koymuş. Ha bu kağıt tamam. Notlar koymuş. Ondan sonra ha, ha, ha. kağıdı kaybetmiş. Allahu Teala deyip duruyor. <gülüyor> Allah Teala buyurdu ki ne buyurdu kardeşim. Üç kere tekrar etmiş. Bakmış olma demiş. Bu kağıdı buradan alalım demiş. <gülüyor> Millette cuma günü yani ne diyor bu hoca demiş ya. Şimdi kağıt buradaymış. Alan malan yokmuş yani. Alanın Allah geçmiş de rahmet eylesin. Alanın da Dua edelim. Ben size efendim bir hadis-i şerifi okuyayım. Bu hususta. Ukbe, bin, Ukbe radıyallahu anh, Selame bin Kaç radıyallahu anh radıyallahu ediyor. Dur, dur. Men da kafir receb. Kim receb ayında bir hayır tasaddukta bulunursa, yardım yaparsa Allah yoluna. Ba'deullahu minennâr. Allah onu cehennemden uzak eder. Yüzünü uzak eder. Ne kadar? Bunu Abdülkadir Geylani rivayet ediyor radıyallahu anh. Bu hadiste var Kemiklerin kurabın tara farklı mı inekleri filhava, hatta mate herima bir karga, yavruyken yuvasından uçsa, havada dolansa, yaşlansa yaşlansa, en yaşlı çağına ulaşsa, en uzun ömrünü sürüp son yaşında ölse, ne kadar? Normalde kargalar 100 sene kadar yaşıyor ama en uzun yaşayabilen süre 500 senedir. Hadis-i şerifte bunu da şer ediyor. 500 seneye kadar yaşayabilen var. Dolayısıyla bir insan Recep ayında bir hayır yaparsa en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar yani 500 senelik mesafe cehennemden Allah tarafından ırak edilir. Yani cehennemle kabirde mahşere kalktığımız toprak hepimiz kabirden kalktığımız zaman cehennemle aramızda kaç sene olacak biliyor musunuz? 500 sene. Herkes nerede kalkarsa kalksın cehennemle aramızda ne olacak? 500 sene. Kafirlere, münafıklara o cehennemin gürültüsü yani onları yakma arzusu ve hevesiyle olan çıkarttığı gürültü kabrinden çıkarken mahşere o gürültüyü duyacak. Zaten o gürültüyü duydu mu anna ki oranın adamı. ama İman edip ameli salih işleyenler Kabrinden kalkarken Cehennemin sesini ne, ne? duymayacak Yani cehennem onlardan 500 sene ne, ne? Uzak, uzak, uzak, sesi de gel Ama cehennemin sesi kaç yüz senelik yoldan du? 500 senelik yoldan gelir sesi gelir, gelir, gelir. Ama iman edenlere ne, Gelmeyecek ne, Rabbimiz Ne buyur estaudu billah İnnellezine sebegat lehum Minnel husna Ulaik Ulaika anha <neur> Hakkında ezelde cennetlik karara aldığımız kullarımız cehennemden uzak edilecekler onun sesini nefesini bile işitmeyecekler Allah da bizi ama bu neyle olur? Dünyada yapacağımız salih amellerle olur. İnşallah Recep bir hayır yapalım. Cehennemin sesini duymayacak kadar uzak olanlardan olalım. İnşallahur Rahman. Şimdi benim çok sevdiğim büyüğüm, kıymetli e, Ahmet amcamız, Hasköylü Ahmet Taşkın Efendi, Ali Haydar Efendi Hazretlerinden kalmaydı. E, yaşlı çağında öldü. E, efendim, bu fakire de çok dua ederdi. Her gece özel e, zikirler yapardı Sırf bizim korunmamız için Böyle Allah dostları, mübarek kulları var Bizim de bu sevenlerimiz Hürmetine yaşıyoruz işte Fakat onu kaybettik, rahmetli oldu Bundan dolayı kendisine karşı Bu işin dertlisi Bu yolun en eski adamlarından Kimse yokken 3-5 kişi bir araya gizli gizli gelip zikrederken Var olan adamlardan bunlar Ta'la Haydar Efendi zamanında Kaddesallahu aleyhi Evet o ruhuna bir şahadet buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü ennem ve rasul Allah'ım hediye eyledik İsal eylesin, kabrini nur eylesin Derecesini âli eylesin Bizlere yaptığı duaların karşılığını Göstersin, fazlu keremiyle Garip zamanda kimse bu yola sahip çıkmazken, meşayihımıza Şeyh efendilerimize, onların sohbetine Devam etmesinin nurlu bereketini Kabrinde ona eniş ve yoldaş eylesin Amin. Cemaatimizden Hamide Yaman Hanfendi vefat etmiş. Buyurun. Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Hanımefendi cemaatimizden vefat etmiş. Hep bunlar bu hafta birkaç gün içinde olanlar. Ee, ahiret yolculuğu devam ediyor. Hepimiz yolcuyuz. Bu mübarek mevsimlerden bir şeyler tedarik kapma bakıyoruz. Bu cemaatlerden, sohbetlerden yararlanarak ahirete hazırlık yapıyoruz. İşte bu bu arada da bazı kardeşlerimizi önceden yolluyoruz. Erkek hanım, Allah için bizi sevenler, sohbetleri dinleyenler. Bu hanım kardeşi, Gülçüme hanımefendi ruhu için de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. Abedü ve Resulü. Rabbim şehadetlerimizi ishal eylesin, kabullerini nur eylesin. Amin. Subhan Rabbil Ali'l-Aleyl-Vâbilhamdülillâh Rabbil Alemin. Salatu ve Selamu ala Seyyidil Murselin. Muhammedin ve alâliye sahib-i ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve nayudu bıka min al-nar Allah meyna nes eluk rıza k ve el-jenah nayudu bıka min sḫukk k ve al-nar Allah meyna nes eluk el-jenah vma qarabeyli hamın qabli muamel nayudu bıka min al-nar vma qarabeyli hamın qabli muamel Allah meyna nes eluk el-maasih elak min yabiyuk muhammed min muhammed Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Sen müstaan, ve illa rahim, mübarek ile, Recep mübarek eyle, bu meclisten dalmadan günahlarımızı affeyle, ile, değil. ile, seyyiatımızı hasenata ile. Allah'ım, kalan Recep ayının günlerinde, gecelerinde hakkına hürmetine, tazimine riayet etmek nasip eyle. Ya Rabbi Suriye'deki Müslümanlara acil yardım eyle. Eli sünnet kardeşlerimizi Şia ve Nusayriler kesmeye kalkmışlar. Onları boğazlıyorlar, kesiyorlar. Even evlerini yakıp yıkıyorlar. Kimileri buraya bizim memleketimize sığındılar. Çok sığınamayanlar var. Onların da yollarda kesiyorlar. 13 yaşında çocuğun tenasül uzvunu kesmişler. İnternetleri atmışlar. Yani milletin kafasını kesiyorlar. Böyle çocukları boğazlamışlar. Bunlar Rafizi, Şii, Nusayri bunlar mezhepsiz, kitapsız bunlar. Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah, Ehli Sünnete böyle düşman. Sen acil yardım eyle yarabbim. Acil harama hürmetine, kanlarını, canlarını. Ya Rabbi bu zalimleri haram eyle ya Rabbi. Amin. Bu ayda zalimlere yapılan beddualar mutlaka tutar. Sen ya Rabbi harama hürmetine, bu mazlumların ahı hürmetine, sen fazl-ı kereminle bunu sayrıyı düzenir Suriye'den deforefele ya Rabbi. Suriye'de diğer e, Libya'yı da, Yemen'i de, her yerinde, de ehli sünnet üzere İslam'ı rahat yaşayacak hürriyet içerisinde vatanlarında yaşayacak emniyete kavuştur ya Rabbi başlarına bela olanları defe ile başlarından ya Rabbi uzak eyle ya Rabbi daha kan dökülmeden ya Rabbi bu ateşi durdur ya Rabbi kafirlerin işine yarıyor NATO müdahaleleri bir numaralarla Müslüman kanına giriyorlar bu ateşleri kim yaktıysa bu ateşi söndür ya Rabbi ya Rabbi buna sebep olan Kafirlerle dostluk eden, bu zamana kadar hainlik eden, vatanlarını satan Ya Rabbi, Siyonist e, yanlısı, bütün bu liderlerin hepsini İslam aleminin başından def ile Ya Rabbele Halim Veya gayren <gülüyor> nasirin Bundan sonra İslam alemine, Orta Doğu coğrafyasına sükûnet, sekinet ihsan ile İslami huzur, güven nasip ile Kur'ani bir düzen ihsan ile Ehl-i sünnet merkezli Ya Rabbi İslam aleminde Nerede zulme uğrayan varsa Hepsine yardım eyle Afganistan'da, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da Ya Rabbi taa Fas'tan Yemen'e kadar her nerelerde mazluben esir düşmüş e, Ya Rabbi düşmüş kardeşlerimiz varsa bu mübarek harama hürmetine halasayla Ya Rabbi Amin. kurtar Ya Rabbel Alemin Amin. ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun Amin. Amin diyen dilleri nâr azadeyle. hayırlı Muratlarımıza nail eyle Amin. ne kadar korktuğumuz şeyler varsa emin eyle ehl-i sünnete hizmette bizi daim eyle Ayaklarımızı kalplerimizi kaymaktan caymaktan muhafaza eyle. Şüphelere evhama kapılmadan fazlu kereminle el üstlet itikadı üzere çoluk çocuğumuzu da yaşatıp hep birlikte cennette cem olmak nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin. Bu hurmet taha ve sallallahu ala selle Muhammedin ve ala alihi sahibine selleme teslimen kezira bilhamdülillah Rabbil alemin. Şimdi salattan evvelde şunu diyelim. Arifan dergisi son hafta ilan ediliyor. Buradaki dualara baktınız mı bakmadınız mı? Bilmiyorum. Çok kıymetli dualar yazıldı özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duası Allahümme yaudhübike minel hemmi vel hazen Ya Rabbi üzüntüden dertten kederden sana sığınırız ve neudhübike minel aczi vel kesel aciz düşmekten tembellikten sana sığınırız ve neudhübike minel cübni vel buhli korkaklıktan cimrilikten sana sığınırız ve neudhübike min galebeti deyni ve kahri rijal borca yenik düşmekten ve zalim insanların eyle alt, altında ezilmekten sana sığınırız bu dua Ebu Davud kaynaklıdır. Ebu Umamer radıyallahu anh borçlandı, dertlendi. Câ mescitte oturdu beklerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. <gülüyor> ya Ebu Umame ma li yarake fil mescidi fi gayri vakti salah. Namaz vakti değil. Camide kimse yok. Tek başına niye burada oturuyorsun? Hümumun lezimetliği ve düğünün. Ya Resulullah dertler, sıkıntılar, borçlar beni e, bu, aciz bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sana bir dua öğreteyim her sabah akşam oku borcunu da Allah ödettirecek derdini de Allah giderecek İşte bu dua 60. sayfada yazılmıştır tabi ben cemaatle yaptığımız için neuzü sığınırız şeklinde okudum ama hadiste yani herkes kendi okuyacağı zaman euzü ben sığınırım mahasadır bu duaya devam edilsin hepimizin borçlarımız sıkıntılarımız var Ebu Umame Hazretleri buyuruyor ki depresyonun en büyük ilacı sabah akşam oku 40 tane haptan iyidir sıkıntı Stres. Hem o demek Arapça'da. Ve bu dua ile Ebu Umame Hazreti tabi sahabenin imanı çok kuvvetli olduğu için birkaç gün devam ettim diyor. Ben sabah akşam bu duaya devam ettim. Allah bütün derdimi giderdi, bütün borçlarımı ödettirdi. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edelim, itikad edelim, hadislere sarılalım. Boşuna böyle dertlenip, e, efkarlanıp ona buna sataşacağımıza dualarla kurtulalım inşallah. Bu duada bu e, sayıda var. Yalnızlık hissine kapılan Evde yalnız kalamayan, karanlıkta uyuyamayan, evhamlanan çok insanlar oluyor. Bunlara özel bir dua yazılmış. Şimdi vakit yetmez. Onu burada bakarsınız. Efendim akli dengesi bozuk olan, e, zihnen, beynen özürlü olan, efendim deliren, sonra da akıllıydı önceden, sonradan deliren, yaşlılıktan bunayan, bu gibi sıkıntısı olanlar çok var evlerde baktıkları yaşlılarından falan veya çoluk çocuğunda özürlü olan. Bunlara da bütün ayetleri burada cem ettik. 61. sayfeden itibaren Bunlar okunursa üzerlerine Allah'ın izniyle En büyük deli akıllanır diyor Çünkü aklı da veren Allah Geri döndüren de Allah Celle Celaluhu bütün anahtarlar Kur'an'dadır, bütün ilimler Kur'an'dadır, bütün şifalar Kur'an'dadır, bu ad-i kerimelerde Çok kuvvet var, bunlarla Efendim meşgul olalım inşallah Amel edelim, kazanalım Allahu Teala kaybetmekten Muhafaza eylesin Amin. Her cuma gecesi okuduğumuz bir salivat-ı şerife var. Bu e cuma geceleri, salivat-ı şerife kitabında da yazılıyor. Bunu bir kere dahi her cuma gecesi okuyan, mezarına inerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu mezarında karşılayacak. Lahdine Resulullah koyacak diye. Evliya Allah'tan müjdeler var. Onun için devam edelim. Unutmayalım. Allahümme, Allahümme salli ve sellem ve, ve, ve, ve, ve barik ala ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ummi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Ala Alihi ve Sahbihi As Salatu Ves Selam Aleyke Ya Rasulullah. As Salatu Ves Selam Aleyke Ya Habibullah As Salatu Ves Selam Alaik Ya